124. konu, Allah'a davet hususunda vazifeli olan Hazreti Peygamberin cihad etmekteki ısrarı, Hudeybiye zamanında, insanları hidayete götüren ahlak, bahsinde uzun uzadıya zikredildiği gibi bu değil bin Verka el-Huzai geldi. Beraberinde Beni Huza'dan birkaç kişi daha vardı. Tihame ehli arasında Beni Huza, Resulullah'ın dost ve sırdaşıydı. Bu değil bin Verka, Resulullah'a şunları söyledi. Ben arkamda Kâb bin Lüey'i, Am bin Lüey kabilelerini bırakıp geldim. Bunlar Hudeybiye sularının akıcı kısmında konaklamışlardı. Onlarla beraber küçük büyük tüm fertleri vardı. Onlar seninle savaşacaklar ve Ka'be'ye gitmene mani olacaklar. Bu sözleri işiten Resulullah şöyle buyurdu. Biz hiç kimseyle savaş için gelmiş değiliz. Biz umre ziyaretini yapmak için geldik. Harp, Bedir gibi Kureyşle yapılan diğer savaşlar kastedilmektedir, onları zayıf düşürmüş, yormuştur, harbe talip olmasınlar, eğer isterlerse onlarla bir müddet sulh için aramızda belli bir müddet tayin ederiz, o zaman benimle halkım arasından çekilirler, eğer ben galip gelirsem o zaman girerlerse halkın girdiği dine girerler. Aksi takdirde o zamana kadar istirahat etmiş olurlar, eğer illa benimle savaşmak istiyorlarsa, nefsimi elinde tutan Allah'a emin ederim ki boynum tek kalıncaya, ölünceye, kadar, bu iş, peygamberlik, hususunda onlarla savaşırım, Allah'a yemin ederim ki Allah'ın emri muhakkak yerini bulacaktır, İslam hakim olacaktır.